Akif Bey, 43 yaşında evli, 3 çocuklu bir esnaftır. Akif Bey, bir oyun ve teknoloji bağımlısıdır. Yemek masasında, tuvalette, TV karşısında, evde, işte, sürekli oyun oynuyor, saatlerce ekrana kilitleniyordu. Eşim Yelek Hanım, Akif Bey'in saatlerce cep telefonunda oyun oynadığından, oyun oynadıma, oynamadığı zamanlarda sosyal medyada gezindiğinden, telefonu elinden hiç bırakmadığından şikayetçiydi. Akif Bey'in ne çocuklarıyla ne eşiyle iletişimi kalmıştı. İşten gelir gelmez telefonuna indirdiği oyunlardan birini bitiriyor, diğerine başlıyordu. Gece geç saatlere kadar bilgisayar ve telefonda oyun oynuyor, sabah da geç saatte kalkıyordu. Akif Bey'in eşi Melek Hanım, ailemizde ne birliğimiz ne huzurumuz kaldı diyerek yakınıyordu. Eşinin tedavi olması gerektiğini de söylüyordu. Evet bakalım uzmanımız bugün bağımlılıklar üzerine neler tavsiye edecek? Adım adım insan başlıyor. Efendim ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir adım adım insanla karşınızdayız ve bir yine insan öyküsüyle geldik. Bugün hayatın her alanında bağımlılıkları konuşacağız. Öykümüzde ise oyun bağımlısı bir vakamız var. Onun üzerine de değerlendirmeler yapacağız. Bugün çok kıymetli hocam sevgili psikiyatrist, profesör doktor Hakan Türkçapar bizlerle. Hoş gelmişler. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Sizin de iyiyim. Sizinle yayın yapacağım zaman ben heyecanlanıyorum. O kadar mutlu oluyorum. Çok şey öğreniyoruz sizlerle hala ha. Benim için de bir zevktir Teşekkür ediyoruz hocam Bir hatırlatmamızı yapalım Adım adım insan Instagram hesaplarını lütfen açın, sorularınızı bizlere yazın. Zannetmeyin ki sadece oyun bağımlılığını konuşacağız. Hayatımızın her alanında hele de pandemi süreci devreye girdi. Çeşitli bağımlılıklarımız oluşmaya başladı. Bunları hocamdan dinleyeceğiz ve tedavisine yönelik de bilgiler almaya devam edeceğiz. Hakan Türkçapar hocamın Instagram hesabını arkadaşlar muhakkak vereceklerdir sayfamızda da var. Onu da takipten e, ihmal etmeyin takip edin diyorum Hı -hı. hocam. Bağımlılık hayatın her alanında biraz e, ürkütücü geliyor. Hayatın her alanında Hı -hı. ne tür bağımlılıklar var? Böyle Hı -hı. genişle bir başlayalım ondan Tabii. sonra devam Tabii. edelim. Şimdi benim e, bağımlılığı anlatmak için en sevdiğim yol ihtiyaç kavramından başlamak. Hı -hı. İhtiyaç dediğimizde o olmadan yapamayacağımız bir şey. Mesela hava bizim için bir ihtiyaç. Hı -hı. Su, yemek bir ihtiyaç. Yani bunlar olmadığında belli bir süre sonra hayatımızı sürdürmemiz mümkün değil. Evet. Peki bağımlılıkla ihtiyacın e, bağlantısı nedir? Bağımlılık, ihtiyaç olmayan bir şeyin ihtiyaç haline gelmesi. Ne demek? Şimdi mesela bir kişiye biz hava bağımlısıdır demiyoruz, su bağımlısıdır demiyoruz çünkü bunlar zaten sürekli değil. Mi? Bizim işte dakikada 10-12 kere hava almamız gerek. İşte su içmezsek yaşamımız sürdüremeyiz, yemek yemezsek hayatımızı sürdüremeyiz. İhtiyaç olmayan bir şeyin ihtiyaç haline gelmesi ne demek? Mesela sigara bir ihtiyaç değil, oyun oynamak bir ihtiyaç değil, kumar bir ihtiyaç değil. Ama bunlar ihtiyaç haline alırsa yani o olmadan kişi yapamaz hale gelirse işte o zaman artık o bağımlılık e, olmuş oluyor. Hı hı. Ve e, diyelim e, kişi e, alkol bağımlısı. Onun için hani hava gibi su gibi bir ihtiyaç haline alıyor artık bağımlılık dediğimizde. Yoksa hani kişinin arada bir oyun oynaması, arada bir alkol alması o muhakkak bağımlı olduğu anlamına gelmez. Ya da işte 40 yılda bir diyelim bir sigara içmesi. Ama ne zaman ki artık bu onun için bir ihtiyaç haline geldi. Yani o olmadan tırnak içinde yapamaz hale geldi. İşte o zaman bağımlılık oluşmuş. Olur. O şeyin yoksunluğunu hissetmek değil mi hocam? Yoksunluk ee, yani değil. o olmadığında işini gücünü, işlevlerini sürdüremiyor. Hayatın merkezine o oturuyor. Hı hı. Diyelim bir e, kumar bağımlısı için e, kendi aile hayatı, iş hayatının hepsinin önüne geçiyor. Yani sürekli işte ne zaman oynayabilirim, nasıl oynayabilirim, parayı nasıl temin edebilirim, vakti nasıl bulabilirim. Kaynakları tükendiyse yeni kaynak nasıl elde edebiliriz? Sürekli borç olması değil mi hocam? Evet. Biri bitiyor evet. biri başlıyor çünkü bu sefer kazanacağım bu sefer kazanacağım diyerek evet. zaten o bir… Zaten e, her biri aslında böyle ortak özellikleri olmakla birlikte e, bir kısmına biz davranışsal bağımlılık diyoruz işte kumardı, internet bağımlıydı gibi bir kısmı madde bağımlılığı diyoruz. Bunların birbirine çok özel, benzer özellikleri var. Onun için aslında hepsini bir bağımlılık adı altında Ya yani Biz aslında tek bağımla bu yüzden konuşmadık çünkü siz anlatacaksınız. Bunlar beyinde nasıl evet. ihtiyaç doğuruyor? Nasıl bir e, tepki veriyor beyin bunlara? İnsan bunlardan tabii. uzak kaldığı zaman nasıl yapıyor? E, bütün alanında dedik Hı -hı. ya madde bağımlılığı, oyun bağımlılığı, alışveriş evet. bağımlılığı da hocamlar şu an onların arasındaki. biliyorsunuz. Yani ihtiyaç tabii. dahilinde teknoloji e, ürünleri alma. Hele de bir de bunu tetikleyen ne var hocam? Bazen işte falanca cuma, falanca ay Hı -hı. diye böyle sihirli cümlelerle değil mi? A, bağımlı olanları daha da tahrik eden e, Kesinlikle. şeyler. Çünkü neden? Eee Ticaret değil mi? Hı hı. Teknoloji. Evet, evet. e, Hayatım parçası modern zaman tüketim kültürüne de çok fazla kapılar açtığı için bu e, ağda düşenler genelde bağımlılar olabiliyor. Şimdi oradaki şey şu sınır e, diyelim bir e, efendim yemek mesela <gülüyor> hani yemek doğal bir ihtiyaç hep yediğimiz bir şey. E, ama hani doğal olmayan ekstra şeyler işte alkol kullanmaktır, kumar oynamaktır hani bunlar herkesin yaptığı şeyler değil. Şimdi ne zaman hani kişinin bunlarla olan uğraşısı hı hı. E, ne bileyim oynadığı kumar e, oynadığı işte internete girme Oyunları. online bir takım şeyler oyunlar oynama hı hı. E, veya alkol e, ne zaman bağımlılık haline alıyor. Kişi bunlar üzerindeki kontrolü yitirdiği anda bunlar üzerindeki kontrolü yitirmek ne demek mesela kişi diyelim e, diyor ki ya ben bugün alkol almayayım ama ona rağmen alıyor ya da ben bugün alkol aldığımda işte bir kadeh. Alayım bırakayım kontrol edemiyor. Ya bir saat bir oynayayım oyun Bireyim. o bu sefer 3-4 saat olabiliyor. Veya yine internet bağımlılığında işte siteler arasında dolaşıyor videoları izliyor. Şöyle bir 10-15 dakika izleyeyim sonra işime dönerim diyor dönemez hale geliyor. Birinci kriter bu yani ilk bozulan şey kişinin o bağımlı olduğu davranış üzerindeki Kontrolün kaybı. Yani geçirilen zamanla da eşdeğer sanki. Kesinlikle. Tuvalete mesela Kesinlikle. giderken eline telefon oluyor oyuna devam ediyor. Yani düşündüğünden veya tasarladığından daha, daha fazla veya madde ise bu tabii daha fazla miktar. Çünkü şeyde şöyle bir şey var. Şimdi madde olduğunda hı. hani fazla da öyle süre geçiremezsin. Yani şunu kastediyorum belli bir dozun üstünde zaten artık Ölürsün. uy, ölürsünüz ya da uyursunuz hı hı. sonuçta sızar kişi. Ama şeyde öyle olmayabiliyor. Yani Fazlası daha... zarar değil gibi görünüyor bedensel evet. anlamda. Yani internet bağımlılığında mesela saatlerce kişi çok uzun süreler vakit geçirebiliyor. Hani bir doğrudan doğruya toksik bir etkisi yok. Daha bir yorgunluk yapıyor uykusuz. var yapıyor. o toksik aslında değil mi? Onu evet. bahsedelim istiyorum. Ve gündüz mesela diyelim uyanık bütün gününü geçirebiliyor rahatlıkla. O işte belki madde olunca evet zararlı olduğunu biz hı hı. ispatlayabiliyoruz birçok e, organımızda tahribata neden olabiliyor belki bilişsel fonksiyonları etkiliyor ama bir süre sonra o internet ve oyun bağımlılığında da biz algıda karmaşa evet. görebiliyoruz. Mesela konuşuyorsun boş balık tabii, bakışı olabiliyor tabii. gerçek dünyaya adapte olamayabiliyor burada da aslında zihinsel ve bilişsel kayıplar evet. oluyor gözle evet. uzman gözüyle bakıldığı zaman belki değil mi hocam? Şimdi e, bağımlılığı düşündüğümüzde aslında hem beyinle ilgili biyolojik yanı olan bir şey yani beyin duygu düşünce davranış organımız ama hani beyinle ilgili yanı var genetik yanı var diye de bu bir tırnak içinde yine söyleyeyim beyin hastalığıdır saf bir beyin hastalığıdır gibi düşünmemek lazım. Çok çeşitli faktörlerin çevresel faktörler kültürel faktörler bireysel psikoloji o kişinin ruhsal durumu. Yaşadığı olaylar, Aynen. ortam, stres yaşaması, arkadaş çevresi, bütün bunların kişinin inançları, kültürel yapısı, aile yapısı hepsi hepsi birlikte rol oynadığı karmaşık kompleks durumlar, Çok. bağımlılıklar. Yani tek yanlı düşünmemek yani lazım. Yani bağımlılığa neler neden olur dersek. Evet. E, sebepleri nelerdir dersek bir sürü e, evet. faktörü var. Şimdi, o, o yüzden multidisipliner bir çalışma gerektirir tedavide değil mi hocam? Bütün aslında ruhsal rahatsızlıklar Hep, öyle ama madde bağımlılığında bu daha da e, önemli. Yani toplumsal yanı da çok fazla çünkü. Mesela bir obsesif kompülsif bozukluğu düşünürsek hani işte aşırı e, diyelim kirlenme bulaşma korkuları var. İşte buna bağlı e, bir takım... E, Yıkama davranışları var. Evet genel kültürle şununla bununla bir, biraz ilgisi var ama e, madde bağımında çok daha fazla e, ilgili. Zaten nasıl başladığı da önemli değil mi? Bir arkadaş evet. ortamında başladıysa internette oynanan bütün bu oyunlar hangi ortamlarda başlıyor? İşte belki akranlarıyla bir araya geldikleri zaman e, başlıyor, sosyal ortam etki ediyor. Yani kim alıştırdı, nasıl alışıldı ya da orada online bir yazışmayla olan. ...sosyalleştiğini söyleyebiliyor... ...değil mi kişi? Online oyunlarında... ...böyle bir evet. şey var. Kopamıyor. Orada bir sürekliliği... ...var çünkü. Kesinlikle. Oyunun... ...sanırım hocam en handikaplı yeri... ...hani alkol gibi uzak tutuyorsun belki... ...tamam ya da uzaklaşıyorsun, çevreni değiştiriyorsun ama... ...oyun çok başka bir şey. Cebinde, elinde... Abi. ...her yerde evet. ve işin tuhafı... ...oyunlar level, level... Aş, e, ...seviye seviye. Hı hı. Haliyle belli bir... ...kotası var. O kotaya gelene kadar... ...zaten sen bağımlı olmuş oluyorsun... Evet. ...oraya sürdüğün müddetçe. Şimdi şey de... E... Şöyle düşünelim ilk başlangıçta ne rol oynuyor yani bu başlangıç illa bağımlı olacak anlamına gelmiyor. Yani o onunla tanışması orada sosyal öğrenme önemli akran grubu. Yani kişinin kendi çevresinde kültüründe ortamında böyle bir davranış paterni yoksa oturup da keşfetmez. hani. Ama günümüz dünyasında zaten efendim alkolü de maddesi de interneti de oyunu da. Herkes bunlarla iç içe. Evet. Hani eğer e, hala keşfedilmemiş bir kabile var da orada yaşıyorsa onu bilemeyiz ama hani insanların çoğu şu an çevresinde Şimdi. bunlarla iç içe. Peki bunu her oynayan ya da alkolü her alan ya da maddeyi her kullanan bağımlı oluyor mu? Hayır. Kimler bağımlı hayat? Orada e, işte başka faktörler. Önemli. Bir genetik yatkınlık Hı. yani ailesinde böyle bir e, eğilim olan kişilerde daha fazla görüyoruz. Burada sadece acaba kalıtımla aktarılan bir faktör mü yoksa yine orada da sosyal öğrenme var mı? Muhtemelen ikisi de var ama genetik bir etken kesinlikle var. Çünkü bu tek yumurta ikizleri birebir genetik benzeyen farklı ailelerde yetiştiklerinde evet farklılık oluyor ama yine de ailesinde hiç bağımlı olmayan birine göre risk daha yüksek. Demek ki bağımlılıkla ilgili bir bileşeni var. Kültürle ilgili, sosyal öğrenmeyle ilgili bir bileşeni var. Kişinin o anki ruhsal durumu özellikle depresifse, mutsuzsa, canı sıkılıyorsa, herhangi bir alanda mesela başarı elde edemiyorsa, sıkıntıları varsa, arkadaş çevresinden kopuksa o, o duygusal durumu azaltmada bir rol oynuyor. Yani kendini daha rahat hissediyor, daha iyi hissediyor ki Başlangıçta e, bağımlıklarda böyledir yani önce sizi iyi hissettirir iyi gelir bir tür sıkıntılarını hani bir ilaç gibi. Haz mekanizmasını evet. çok çalıştırıyor değil mi? E, mesela kişinin e, diyelim işte ara sıra alkol kullanan birisi ya da ara sıra işte internete giren birisi canı sıkılıyor. Sıkkın döneminde oynamaya başlıyor ya da işte alkol kullanmaya başlıyor. Daha sonra... O durum geçse bile o davranış alışkanlığı kendi başına bir varlık kazanıyor. Yani efendim benim alevi sıkıntılarım vardı işte ara sıra alkol kullanan ya da sigara içen biriydim. İşte o dönemde bol bol sigara içtim e sıkıntılı dönemi atlattım sıkıntılarım bitti şimdi rahatım. O zaman sigarayı da bıraktım azalttım böyle olmuyor artık o kendi ihtiyacını kendi yaratır Aleyin. hale geliyor. Burada da ben şöyle diyorum hani bir kısım insanda da şans, kader, kısmet diyebiliriz. Ne bileyim öyle bir arkadaş çevresi. Hani bir kısmı da illa şöyle düşünmemek lazım. Efendim e, canı sıkıldı, alkol aldı, bağımlı oldu. Hani bir kısmı da sadece ve sadece hani gayet Bu iyidir. anı kurtarıyor ee, Daha bir değişik şey deneme. Bir kısım insanda yenilik arayışı vardır. Özellikle Merak. dikkat eksikliği, <gülüyor> hiperaktivite, dürtüsel dediğimiz insanlar. Bu neymiş bir de bunu deneyeyim bir de buna bakayım yani sürekli yeni uyaranlar arama, kolay sıkılma yani yeni yeni şeyler deneme. Tabi bu denemeler esnasında ne oluyor bu sefer ona takılıyor ve o artık kendi ihtiyacını da yaratmaya başlıyor. Çünkü bir süre sonra ne oluyor iş hiç o maddeyi almadığında bu sefer rahatsızlık hissetmeye başlıyor. O zaman hangi aşamaya geçiliyor artık hani iyi bir şeyler hissetmek için değil sıkıntı yaşamamak için yoksunluğu yaşamamak için almaya başlıyor ve o devreye girmiş bir bağımlılığı şöyle düşünmeyin hani mutlu bir hayatı var maddeyi alıyor mutlu oluyor hayır sadece mutsuzluğu ve sıkıntıyı gidermek için. Alıyor yoksa Hayatı düzele girse değil. bile diyelim ki buna Kesinlikle. götüren nedenler vardı. O nedenler ortadan kalksa bile neden evet. bağımlılıklar hala devam ediyor? Çünkü bedendeki izleri o evet. yoksunluk götürüyor ona. <gülüyor> hani deniyor hocam çok affedersiniz. Ya hayatı yerinde artık işte buldu, evlendi, güzel evet. arkadaşlar e Niye hala böyle bağımlı diye düşünülebiliyor ya. İşte bunun arkasında yatan biyolojik Kesinlikle. bağımlılığın olması. Bir noktadan sonra artık o biyolojiyi etkiliyor ve kendi ihtiyacını doğuruyor. Ee, bizim... Ee, Kliniğimizde daha önce çalıştığım Hı. Dış Kapı Hastanesi'nde yaklaşık 22 yıl içinde hep aynı düzende gitmişizdir. Bir Yaklaşık 35-40 yatağımız vardı zaman zaman değişti ama bunun 5-6 yatağı hep bağımlı ve genellikle de alkol bağımlılığına ayrılmıştı. Biz alkol bağımlısı hastalarımızı taburculuk sonrası takip ettiğimiz bir çalışma yaptık. Şimdi bu çalışmada yaptığımız şey şu. Bağımlılık tedavisi bitiyor. Yani vücut bağımlılığı bitiyor. Fizik bağımlılığı kalmıyor hastada. Daha sonra 6 ay ve 1 yıl takip ettik. 6. aydaki takipte alkol bağımlıların %82'si tekrar başlamıştı. Çok büyük bir oran hocam. 1 yıl sonunda da %92'yi buldu. Yani geri dönüş oluyor. Şimdi çünkü bize yatan hani... Kliniğe ne zaman yatıyor kişi? Bağımlılığın çok şiddetli ve ileri döneminde yatıyor. Bağımlılığın başlangıcında bir tür balayı dönem var. Hani istediği kadar içiyor. Yani hayat çok etkilemiyor. Evet. Ama artık fizik bağımlık, vücut bağımlılığı başladığında, çünkü bizim hastalarımız hepsi bedensel bağımlılığı olan hastalar, işin geriye dönüşü az. Ama tabii ki orada da umutsuz olmayın. Hani yine bir yüzde on sekizlik kesim, Hedali. daha sonra da bir yüzde onluk kesim. E, tedavi olmuş ki bu bağımlılık için çok ciddi bir oran iyi bir oran aslında. Çünkü zordur tedavi sorulan. Şimdi biz orada da, çeşitli faktörlere baktık. Yani yinelemeyi ne öngörüyor? Hı. Niye başladılar tekrar? Yok. Ha, evet Niye bu, tekrar başladılar? Çünkü evet. o %80'lik grup evet. daha sonra %90'lık grup evet. geri dönen geri dönenlerle dönmeyenlere baktığımızda fizik bağımlılık güçlüyse bir faktör bu. İkinci faktör de kişilerin madde kullanımı ile ilgili ve o maddenin açlığını, arayışını hissettiklerinde o duyguyla ilgili inançları rol oynuyor. Yani ben madde almadan duramam, hayatımı sürdüremem diye inanıyorsa kişi o zaman onların geriye dönüşü fazla oluyor. Tabi bu ikisi de birbiriyle etkili yani ne kadar fiziki bağımlılığınız varsa İnançlarınız da o kadar güçtür. Tamam. İnançlar o kadar güçlüyse burada bahsettiğim inançlar tabii alkol maddeyle ilgili inançlar. Yani işte maddesiz hayat sıkıcı, boş, ben bu türlü hayatı yaşayamam. Bir tek bu zevkim var evet. gibi. Ee, eğer kullanma isteği olursa bu isteği kontrol edemem, buna dayanamam, bu istek beni çıldırtabilir, delirtebilir gibi e, inançları olduğunda kişi e, maalesef yinelemede yüksek oluyor. Evet. Hocam hani ıı, izleyenler sadece madde bağımlılığına yönelik konuştuğumuzu da düşünmesinler ama büyük bir bölümü tabii ki bu tedavi evet. anlamında hem de bilgilendirmiş olduk. Öykümüze de dönmek istiyorum. Hı -hı. Zira şunu da biliyoruz. Biz evet. hele de dijital dönemdeyiz hocam artık. Evet, evet. Yani biz de danışanlarımızla çoğu zaman e, belki mekan farklılığından dolayı online görüşüyoruz e, seanslarımız ama tabii ki şu var. Evde e, ne yapılıyor? Ekran karşısında dersler, ödevler var. Tamam çocuklar onu bırakıyor. Ne yapıyor? Cep telefonuna geçiyor. Hı -hı. Aa telefonu kapandı. Dizi başladı. Farkını Ekrandan ekrana ekrandan ekrana zıplayan bir hayat var. Ama biz isteriz ki adım adım insanın ekranda hep kalın geldiğimiz zaman. Faydalı ekran var, faydasız ekran var, bağımlılığa götüren ekran var. Şimdi biz Akif Bey'in durumuna baktığımız zaman hmm. üç çocuklu bir esnaf. Aslında çok fazla ülkemizde gördüğümüz bir profil. Evet. E çünkü iş yerinde de müsait. Artık Hı. hocam memurlar da hani cep telefonlarında tabii, tabii. şeyde devam edebiliyor. Bağımlı olanlar varsa. Evet. Şimdi bu duruma baktığımız zaman siz bir patoloji görüyor musunuz? Yani evet. evde, tuvalette, yemek evet. masasında, iletişimde yok. Eşi farkında bağımlı olduğunun bir bağımlıya, oyun bağımlısına şunu dedirtebilir miyiz? Evet ben bağımlıymışım. Dedirtebiliriz diyenler de var. Yani evet, nasıl var. olacak bu farkındalık evet. önemli ilk aşamada tedavi için. Tabii. Şimdi e, aslında... En önemli konu bu yani işin çözümüyle ilgili birinci şey farkındalık. İşte bağımlılıklarda en çok bizim zorlandığımız nokta kişinin bunu kabul etmesi yani buna bağımlı olduğunu. Benim onun için yaptığım şey şu dokuz tane ölçütü var hani kişiyle birlikte işte üstünden geçmek. Mesela birinci şey nedir kişinin o davranış üzerindeki kontrolünü kaybetmesi. Hani işte bir bakayım çıkarım diyor bir oynayayım çıkarım ama çıkamıyor. Çok uzun zaman alması, diğer faaliyetlerini etkilemesi, sosyal hayatını, iş hayatını etkilemesi. Bu yüzden psikolojik veya bedensel sorunlar yaşamasına rağmen devam etmesi. E, kişinin aynı etkiyi elde edebilmek için giderek daha fazla daha fazla e, oynaması ya da maddeyi daha fazla alması. Bizim tolerans gelişimi dediğimiz şey ve yine kişinin bu olmadığında bir takım Rahatsızlık belirtileri artık yaşamaya başlaması madde ise yoksunluk belirtileri yaşamaya başlaması bunlar olduğunda bu ölçütler işte en az iki tanesi varsa hafif işte dört tane varsa orta altı taneye kadar şiddetli altıdan fazlaysa aşırı şiddetli gibi artık tek bir tanı konuya yani madde kullanım, var. Evet. E, bağımlılık bozukluğu diyoruz veya işte madde ise madde kullanım bozukluğu veya internet, yani, online teknoloji. oyun e, bağımlı. Bunların aslında ölçütleri bile aynı enteresan şekilde. Hani mesela kumarda bir, bir iki farklılık var. Kumar bağımlılığında ne oluyor? Mesela ne kadar kaybettiğini söylemek için yalan söyleme. Hı -hı. Ama e, alkol bağımlılığında da alkolü madde ile ilgili kullanımıyla ilgili yalan söyleyebilir kişi. Hı -hı. İşte tekrar bu. E, insanlardan borç almaya çalışma var, kazandığını kaybettiğini tekrar geri almak için geri dönme var. Şimdi e, tek başına hani bir internet bağımlılığı ya da hani para e, yoksa hani e, yani oynuyor ama hani parasız oyunlar oynuyor. Orada da zaman kaybı var, işinden kayıp var, ailesinden kayıp var, mi? sosyal hayattan kayıp var. Hani sonuçta biz bu kriterlere göre tanıyı koyabiliyoruz ve Aslına bakarsanız bağımlılık en kolay tanısı konulan. Hani dış, dış bir gözle. Yani Osman yani, bile da. olmasa acaba işi dostu evet, bile yani bunu görebiliyorsan o bağımlısın. O çok karışık değil. Hani bazı şeyler tekniktir çok karışıktır. Hı -hı. Ee, biz tanı geçerli deriz yani. Bir doktor görüyor efendim bu yaygın kaygı bozukluğudur diyor. Öbür doktor görüyor panik bozukluktur diyor. Olabilir öyle şey ama genelde bağımlılık çok öyle değildir. Yani Daha şeffaf görünüyor. Belirtiler çünkü görülebilir e, net şeyler olduğu için. Şimdi önemli olan dediğim gibi birinci şey farkındalık. Hı hı. E, i̇kinci önemli ögede motivasyon. Yani kişinin o sorununun tamam farkında olabilirim ama değiştirmeyi istemem e, gerek. Şimdi ben mesela kendimden bir örnek vereyim. İlk işte kişisel bilgisayarlar çıktı işte asistanım o zaman paraları denkleştirdik falan aldım. Çeşitli şeyler var içinde iki tane de oyun vardı. İşte bir tanesi Wolfenstein diye bir şey böyle giriyorsun odalara işte labirent gibi falan sonunda bir şeyleri buluyorsun. Sonra bir fark ettim ki ben şöyle ya ondan fazla zaman geçirmeye başlamışım. Ben o zaman sildim. Ondan sonra da bilgisayarlarıma hiçbir zaman oyun yüklemedim. Şu anda benim hiçbir bilgisayarımda evet, oyun canım, yok. Hep aynı deneyim. Ben de yaptım onu. Telefonumda da yok. Ben de bir oynadım. Baktım evet. ben hayatım etkiliyor ciddi evet. anlamda. Yani evde yemek yapacağım falan Geliştirmeye başladım. Evet. Hiç oyun yok benim evet. telefonumda da. Onun için e, yani ne yapmış oldum? Ben Ama daha iş şeyindeyken çevresel kontrol. Şimdi motivasyon çok önemli. Ben rahmetli e, babamdan bir e, anımı anlatayım. Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun. Hepimizinkine Allah rahmet eylesin. Şimdi e, babam ben çocuklukta hatırladım. Hep e, sigaralı olarak hatırlıyorum. Yani sigara içen birisi iyi bir tiryakiydi. E, hakimdi rahmetli babam. E, eski rüzgarlı ulusta 9 katlı bir adliye vardı. O zaman da 80'ler dönemi Süleyman Demirel o da rahmetli oldu ee, işte bir davası var o zamanlar 12 Eylül sonrası 9 hmm. e, katı hiç e, dinlenmeden çıktığını görüyor babam babam da aralarda katlarda nefeslenerek çıkıyor durarak hmm. arkasından e, bir çok yakın sevdiği bir arkadaşı e, kalp krizinden çok sigara içen bir arkadaşını hmm. kaybetti ve ondan sonra o iki olaydan sonra babam sigarayı bıraktı ve bir daha da dönmedi. Müthiş. Hiçbir tedavi hiçbir şey almadı. Fakat bu çok bizim nadir gördüğümüz bir şey değil. Evet. Motivasyon meselesi. Hatta sadece ve sadece buna dayalı kuramlar var. Motivasyonel kuram diye. Ne diyor? Şimdi bağımlı hastalarda bir e, araştırma yapmışlar. Şimdi bağımlıların işte az önce anlattığım gibi bir kısmı Bırakıyor ve geri dönmüyor işte rahmetli babamın sigarayı bırakması gibi. Efendim bunlara bakılıyor bir kısmı tedaviyle bir kısmı böyle e, kararlılık kendi kendine bırakanlar. Ve şu bulunuyor kendi kendine bırakan kişilerde geriye dönüş çok çok Düşük. nadir. Evet. Çok çok nadir. Ya mantiken de böyle zaten değil mi gönüllü. Ya, şimdi o zaman peki e, tedavi mi kötü geliyor tedaviyle bırakanlar tekrar dönüyor tekrar dönüyor niye böyle oluyor? O motivasyonel kuramı kuran Milir ve Ronning adında iki psikolog, klinik psikolog diyorlar ki hayır asıl mesele şu şimdi bir kişi kendi kendine bırakıyorsa çünkü aradaki farka bakıyorlar. Acaba bağımlılık şiddetinde mi? Hayır. İşte herhangi bir yaşamlarındaki travmatik olay şu bu her şeye bakıyorlar. Ciddi bir fark yok. Peki fark nedir? Motivasyon. Bir kişi kendi kendine bırakıyorsa sizin dediğiniz gibi bu Motivasyon olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla diyorlar ki bizim asıl bu bağımlılıkta uğraşmamız gereken şey motivasyon. motivasyon. Yani bir insan maddeyi bırakacaksa, hayatında bir değişiklik olacaksa kendi içsel motivasyonuyla bırakır. Harika. Ama şurada bir parantez açayım hı. vakit varsa. Çünkü vakit daralıyor da benim soruları da geçmem lazım ama bunu tamamlayayım. Bunu da tamamlayayım. tamamlayayım. Bir, bir Benim değil ama bana anlatılan bir şey. Hı hı. Şimdi yine çok ciddi sigara bağımlısı bir kişi var. Hı. Hani adam için olmazsa olmaz. Bu kişi eşinden ayrılmış ee, bir şey olarak hak olarak normalde kızını çok seviyor. Kızı da eşiyle birlikte kalıyor. Eşini, kızını da çok görmek istiyor. O zaman sabahları okula götür akşam da okuldan sen al. Hani. Adam da gayet mutlu. Kızını sabah götürüyor akşam alıyor okuldan. Böylece daha çok görüşüyor. Bir gün gidiyor diyelim okul dörtte dağılacak. Bu adam dördü on kala geliyor okulun önüne. Sigara bağımız sigarası da bitmiş diyor ki şu on dakikada büfeden geleyim hmm. sigaramı alayım geleyim. Gidiyor büfede bozuk çıkmıyor öndeki adam işi uzatıyor falan saat oluyor dördü beş geçe Eyvallah. okul dağılmış ve saat e, dörtte bir şiddetli bir yağmur başlıyor. Kırk, o küçük çocuk e, ilkokul çocuğu her zaman babasının onu aldığı yerde yağmur altında bekliyor gidiyor ki adam kızı sırılsıklam olmuş. Ay çok itkilendi. Ve bunu gördüğünde adam acayip derecede üzülüyor. Ve suçluluk Evet gibi. suçluluk hissediyor. Çünkü bu kız niye böyle oldu? İşte ben bu sigaraya bağımlı olmasam gidip bu sigarayı almasam bu olmayacaktı. Ve doğru. bırakış o bırakış. Dikkat edin aslında hani kızı için bırakıyor ama kızını sevdiği için içsel bir mod, Kızından korktuğu için değil. Yani i̇nsanlar sevdikleri içsel değerlerine önem verdiği için sadece sağlığı değil, Ailesine, toplumuna, işine, hani dini değerlerine de olabilir. Dini değerleri, yani mesela içkinin haramlığı ya da o e, e, mesela arkadaşları maddeler, toplumsal değerler, akrabalık, felsefi, manevi, dini değerler önem verdiği bir değerle çelişiyorsa da. Kişi bunu yapabilir. Evet. Hocam sizde çok fazla öykü var. Biliyorum hem bu alanda tecrübelerin e, konuştuğu e, dış kafaslanesinden de biliyorum. Hani evet. Orada çok fazla e, deneyimleriniz tecrübeleriniz var. Fakat biz sorulara dönerken o zaman şu hocam dedi ya hani, Akif Bey Melek Hanım diyor ki tedavi olacaksın diyor. Hı. Tamam oldu eşim tedavi oldu dedi ben de gideyim. Bu da değil tedavi olmaya kendi isteyecek. Ekran başındaki izleyenler diyecek ki peki. Oyun bağımsı ya da herhangi bir bağımlılığı olan bir eşimiz, bir çocuğumuz varsa, bu içsel motivasyonu biz harekete geçirebilir miyiz? Biz bir şeyler yapabilir miyiz farkındalık adına? Çünkü bunu kendi haline bıraksak bu böyle evet. gidecek hocam diyecekler şu an eminim ki. O içsel motivasyonu bir sohbet ya da hani sevdiği birisinin konuştu evet. birisini araya sokarak bir şekilde hani terapiye gelmeye ikna etmek ya da tedavi tedaviye gelmeye ikna etmek için bir dokunuş var mı? Evet. Yakınlarına söyleyin. Zor bir soru Şimdi... oldu belki hocam. Yok çok önemli tabii ki soru zor değil cevabı kolay aslında da fakat uygulaması zor. Uygulaması zor. Şimdi genelde Akif insanların düşünerek, yaptığı şey nedir? Evet. Uyarmak yani işte yapma etme bu yanlış bağımlısın bu genelde direnç doğurur. Çünkü değişme isteğini kişinin sahiplenmesi gerek. Yani ben efendim çocuğum internet oynamasın ya da eşim kumar oynamasın diye çok büyük bir isteğim, motivasyonum olmasının bir anlamı yok. O kişi de olacak. E peki o zaman ben ne yapayım? Genelde yaptığım şey tehdit etmektir. Evet, tehditle. Efendim ben içkiyi bırakmazsan boşanırım. işte kumarı boş şey yapmazsan ayrılırız ya da işte telefonunu elinden alırım gibi gibi hani bilgisayarını elinden alırım, interneti kapatırım. Bunlar genelde ilişkiyi bozar. Şimdi bizim yapmamız gereken şey ki biz e, herhangi bir şekilde karşımıza geldiğinde ki, çünkü bu tür tehditlerle insanlar geliyor karşımıza. Evet evet. Dış bir motivasyon. Yani neden dış geldiğini söylüyor. Evet, karım evet. Tehdit etti geldim diyor. O zaman bizim yaptığımız şey şu anda yaşadığı durumun önce kendisine ne sağlıyor, ne faydası var, ne gibi hazlar elde ediyor, ne oluyor. Daha sonra bunu iyice anladıktan ne onun ne fonksiyon gördüğünü anladıktan sonra peki ya bu durumun yaşattığı zararlar ne sıkıntılar ne sen hayatta nasıl bir insan olmak istiyorsun nasıl bir eş nasıl bir baba nasıl bir doktor nasıl bir inanan peki şu anda nasılsın peki bunun önündeki engel nedir ne olursa buna daha yaklaşabilirsin. Böyle sabırla biz e, konuşuyoruz. İnce, i̇nce işliyoruz değil mi? Arkasından burayı da bitirdikten sonra peki şu anda kullandığın e, bu yöntemin oynadığın oyunun ne tür zararları var? Sana ne kaybettiriyor? Ha bundan kurtulursan bunlar azalırsa hayatına neler eklenir olumlu neler olur? Onları önce iyice konuşarak e, başlıyoruz yani motivasyon oluşturarak. Arkasından da bu motivasyon oluştuktan sonra yani kişi diyecek ki evet bir sorunum var tamam çünkü sorunum yok diyorsa biz ona tasarlama öncesi diyoruz daha fikir bile yok onlarla sadece şunu konuşabilirsiniz sen hayatta nasıl bir insan olmak istiyorsun vücut sağlığı nasıl olsun istiyorsun vaktini nasıl geçirmek istiyorsun hayatta neleri başarmak istiyorsun şu anda peki nasılsın onu konuşabiliriz. İkinci evre dediğimiz evredeyse yani ikinci evre dediğim evet sorunum var ama nasıl bırakırım? İşte efendim bu oyun oynamayı bırakırsam çok sıkılırım. İşte yapamam ya siz şu yöntem diyorsunuz ama o yöntem işe yaramaz. Onlarda da o yöntemi artıları eksileri kendi yönteminin artıları eksilerini konuş. Kendi yöntemine devam etmek tabii ki. Bizim ona önerdiğimiz yenilik ne işte ne bileyim belki diyeceğiz ki işte oyununu sil ne bileyim süre kısıtlaması koy vesaire gibi onları nasıl yapabilir onları konuşuyoruz bunları ideal şekilde yaptıktan sonra arkasından kişinin o maddeyi oyunu kumarı oynamasına teşvik eden düşünceler buna izin veren düşünceler bunları alternatifler baş etme düşünceleri geliştiriyoruz Mesela diyor ki ya bir kere daha oynayayım sonra oynamam. Orada aslında gerçekçi olan düşünceniz, evet belki oynamayabilirim ama büyük ihtimalle oynayacağım çünkü daha önce de oynadım. Şu anda vereceğim karar ya ben vaktimin çoğunu bununla geçiren birisi olacağım ya da işte bunu bırakmış ve veya çok sınırlı yapan onun dışında işte ne bileyim benim için önemli olan kendi mesleğimde ilerleyen Aile iyi olan, ailemin mutlu olduğu, memnun olduğu bir insan. Şu anda vereceğim karar sadece bir yarım saat oynama, oynamama kararı değil. Ben hayatımın geri kalanını nasıl oynayacağım şeyi. Çok daha değişik motivasyonel yani yöntemlerimiz var. Evet. Vakit varsa şu an devam edebilirim veya yeni soru bir alalım. Bir soru alalım hocam. Olur. Zira yazanlar olmuş yorum olarak yine siz o belki motivasyon kaynaklarını bu soruların içine yedirerek cevap verebilirsiniz. Adım adım insana gelen mesajlar ve DM yoluyla yorum yoluyla da gelen sorulara bir dönüş yapalım. Biz bağımlılıkları konuşuyoruz ve öykümüzde Akif Bey bir oyun bağımlısı. Elinden telefonu düşürmeyen birisiydi. Ve biz aslında iç motivasyonun çok önemli olduğunu söyledik. Yani bağımlı olan kişinin değişmeye niyet etmesi, evet. niyet alması çok önemli. O niyeti oluşturmak için de aslında yakınlarının sen şöylesin, sen böylesin, beceriksizin, iraden yok, kontrolün yok gibi aşağılamalar hiçbir işe yaramayacak. Evet. Ya da cezalandırmalar, tehditler. Bu iç motivasyonu daha da gömen şeyler olacak. Çünkü zaten iç Motivasyon önce kendi değer vermekle başlayan Ve o bir birazcık şey. yalana iter Yalın, saklamaya evet. gizli oynama gizli yani bağımlılık için. tedavi olmayacak bu durumda hocam şöyle bir soru var Aynur Hanım'ın sorusu merhabalar tuban demiş teşekkür ederiz İyi çocuğu, iki çocuğum var Kızım 20, oğlum 13 yaşında. İkisi de teknoloji, teknoloji bağımlısı. Hiçbir şekilde bu illetten vazgeçiremedim. Üstüne bir de uzaktan eğitim eklendi. Hayata motivasyon olamıyorlar. E, kaldı ki eğitim ne yapmamı önerirsiniz? Psikolojik yardım mı ben mi almalıyım yoksa onları mı götürmeliyim diye çok şeffaf bir soru. Şimdi e, öncelikle bir kere onlar bunu sorun olarak görüyor mu? Hmm. Onlar bunu sorun olarak görmüyorsa şu anda yapacağı şey kendisinin gitmesi. Yani nedir? Evet. Ben böyle böyle bir durum var. Hani tabii ki bunu anlattığında ne olacak? Hani bu belki de denilecek ki ya bu sorun değil şu anda doğal bir şey. Efendim eğitim online yapılıyor. Hı hı. Bu nedenle işte geçici bir şey. Veya denilecek ki evet bir sorun var. O zaman sorun var denilirse de kendisi Çocuklarına nasıl bir tepki verebilir? Tek tek olaylar bazında şu anda kendisi ne yapıyor? Bunun yerine farklı ne yapabilir? Bir anne olarak hani bu konuda nasıl bir rol oynayabilirse o rol konusunda onunla çalışılacak. Ha, o rolü oynadığında yani karşıda bağımlı bir kişi olduğunu varsayıyorum. Şu mantıkla oynayacak. Yani ben onları değiştirebilirim değil. Şu anda ben anne olarak onların bu konuda değişimi için Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İşte bir profesyonele gittim, öneri aldım, yardım aldım ve onu uyguluyorum. Ha, e, profesyonel kişi o kişiye, hani bu konuda kaynaklar da önerebilir, yardımcı olabilecek şeylerde doğrudan doğruya e, araştırma yapmayı ben pek savunmuyorum çünkü e, internette çok çok fazla şey var, bir sürü kitap var. Hani alayım şu kitaptan okuyayım, e, yapayım. Onun yerine hani bir profesyonele danışıp sorun düzeyinde bir şey varsa kendisi bu konuda kendini nasıl geliştirebilir bir anne olarak ne yapabilir? Pek çok şey var. İşte Yeşilay'ın Dijital Ebeveynlik diye kitabı var. Ee, çok güzel bir kaynak. Ee, Mahmut bizim eski asistanımız hazırlamıştı. Ee, şimdi burada bu tür şeyleri okuyarak... Kendini geliştirecek ama tekrar dediğim gibi eğer o, o davranışı ben bunu yapacağım bu çocuk da bunu bırakacak gibi yaparsa yani. Hayal kırıklığına uğrar öfkelenmeye başlar hı. çünkü biz yapacağız sonuç alır mız almaz mıyız biliyorum ama en azından o zaman ne olur anne olarak içi rahat olur Yani ben elimden geleni yaptım efendim profesyonellere gittim sordum soruşturdum hı hı. uğraşıyorum ama olmuyor. Hani. Hocam burada ebeveynler, anneler şunu söyleyecek. Şimdi tuban 9 yaşındaki bir çocuk bunu sorun olarak göremez ki zaten. Ona 15 saatte evet. versem o oynayacak. Evet. E bu bağımlılığa gidiyor. E ben şimdi ne yapacağım? Kendi hanımeyi Çocuklarda diyor? ama daha kolay. Evet. E, orada ben itiraz edeceğim. Şöyle <gülüyor> ebeveyn olarak bizim onu kısıtlama şansımız var. Mesela bence çocukların mümkün olduğunca hele okul öncesi çocukların bu dijital ortamla tanıştırılmamasında fayda var. Hı hı. Çünkü maalesef e, hani tenzih ederim insanların genelini ama Hı. efendim çocuk ağlıyor önüne bir telefon ver. E şimdi model ne olduk biz değil mi? Kendimiz e, sürekli telefondayız çocuk onu görüyor çocuğun da eline vermişiz. Hani buradan çıkacak şey belli yani doğal e, bu ortamda ama onun yerine işte çocukla oynamak, dertleşmek, konuşmak, sohbet etmek... Hı. Birlikte bir şey yapmak, birlikte yemek yapmak, ne bileyim hı hı. hani yapıla, resim yapmak yapılabilecek Benim pek çok şey Benim dönem geldikten sonra okul öncesini açtıktan sonra işte şey teknoloji üzerinde birlikte yine bir şeyler yapalım. Çizgi filmi izleyeceksiniz evet. birlikte izleyin konuşarak, anlatarak. Evet. Bu birliktelik sanırım çocuğu tamamen birebir onu Kesinlikle. Çocuk eğer özellikle çocukluk dönemi ve ergenlik dönemi için söylüyorum. Hı hı. Bilgisayarda ne yapıp ne yapmadığını, hangi oyunu oynuyor? Bunların hepsinin kontrol edilmesi, bakılması gerek. Evet. Ee, hele böyle online oyunlarsa çok daha dikkat edilmesi gerek. Ee, çünkü yetişkin insanları bile kandırabiliyorlar. Ee, bu benim gördüğüm mesela kumar e, bağımlılığı olan pek çok kişideki Hı. hikaye şu online kumarda. Önce bir kazanma evresi. Hatta insanlar şaşırıyor. Aha, ne kadar kolay. Ya niye insanlar bunu yapmıyor ne güzel bir şey var burada o ama onun hemen arkasından ne oluyor sürekli kaybettiği bir evre geliyor. Orada da kişinin bütün mal varlığı her şeyi yani bir tür bu işin psikolojisini bilen insanlar Çok bu işin arkasında abi. olabilir evet. diye düşünmüyor. Ya diye. Bu sistematik bir şey aslında evet. değil mi biraz verip evet. ardından tamamen evet. almak. Ee, bu arada hocam yine soru alacağım aklımda bir şey vardı. E, şundan da bahsedelim istiyorum hani bağımlılıklar nasıl oluşuyor diye bir danışanım e, ailesi tarafından sürekli aşağılandığını eleştirildiğini hiçbir işe yaramadığını söyleyen bir danışanım e, diyor ki bir oyuna başlaması için Hı -hı. anlatıyor. Oyunlarda seviye atladıkça orada hediye paketleri açtıkça ben kendimi başarılı hissediyorum. Evet. Şimdi ben oradan dünyadan çıktığım zaman ailede geleceğim atmosfer sürekli beceriksiz, Doğru. yeteneksiz ve aşağılanan birisi. Orası benim başarılı olduğumu hissettiğim evet. bir yer. Ben başarılı olduğumu hissettiğim için buradayım mesela motiv evet. o motivasyon oraya bağımlı yapan evet. motivasyon da bu aslında biraz bizim haz e, ve başarı evet. duygumuzu gerçek hayatta alabilirsek ve bunu ebeveynler en başta temelini oluşturduğu için belki bağımlılıklara giden şeyler de bu unutma görmeme evet. Evet. Evet. E, kafayı dağıtma dediğimiz madde bağımlılığı bu ama oyun bağımlılığının arkasında yatan şey de evet. gerçek hayatta gerçekten onura edilmemiş takdir edilmemiş başarıları övülmemiş kişilerde evet. daha çok görüyoruz gibi de oluyor. Değil mi? Bir de e, o söylediğinizle paralel mesela o oyunda bir karakter oluyor kişi. Hmm. O karakter, Olmak istediği evet, kişi. Tabii seçiyorsun o karakteri oluşturuyorsun. Başarı hissi yaşatıyor. Hmm. Şimdi e, işte sorunu aslında çok güzel açıklayan bir örnek o. Şimdi orada bir yandan o olumlu kendisi için ödül olan şeyleri yaşarken ve iyi hissederken işte belli bir evre sonra da artık... E, o olmadan yapamaz hale geliniyor ve bağımlık. Yani o pozitif etkilerini hele de belli bir süre içinde sınırlı tutsa aslında mahsuru yok. Yani kime ne zarar var orada. Hatta bazen oyunların içinde bir takım bilgiler, bir takım kavramlar veriliyor. Yani insanlar mesela... Oyunlar da tehlikeli değil zaten. Tarihle ilgili şeyleri öğrenebiliyor. Tarihsel olayları falan anlatan şeyler var. Bir kültürü tanıyabilirsiniz hani... Olumlu yönde de kullanılabilir bir ülkeyi tanıyabilirsiniz vesaire bilginizi genişletebilirsiniz oyun şeklinde mesela pek çok etkinlik var EBA'nın programında da ama hani bizim dediğimiz ne oluyor İşte o evreden sonra artık o iş kendisini gerçek hayattan kopartıp tamamıyla o fantazi sanal dünyada yaşıyor. Ee, o zaman ne oluyor? Sosyal hayatdan kopuyor kişi, sosyal ilişkiden kopuyor. Becerisi gelişmiyor o konuda. Hani hadi ben tekrar sosyal hayata döneyim dediğinde Afallıyor e, ki konuşacak, o, bir şey evet, konuşacak bir şey bulamıyor. Evet, konuşacak bir şey bulamıyor. Bir kısmıyla da aslında şu anda gençler için sosyal hayatı sürdürmenin de bir yolu haline geldi. Hı hı. Hani şu anda evet. ortam nedeniyle kaldı ki zaten diyelim efendim ben bir e, okulda öğrenciyim lisede. İşte bütün gençler bir oyunu konuşuyor ve sen hiç o oyundan haberin yoksa o zaman da dışlanabilirsin. Hani... Sırf sosyalleşme aracı tabii, olarak tabii. da oyunlara takılıp evet. oynamaya başlayanlar var gençlerle. Ee, bu açıdan baktığımızda özellikle erkekler daha büyük bir risk altında. çünkü. Oyun bağımlılığında. Evet çünkü sosyal ilişki zaten hani erkeklerde bir şey olarak az diyelim hani. Şöyle bir düşünün eskiden Kadınlar mesela kadar sosyal değiller. E, bir okul servisini bekleyen hani gençleri düşünün ilkokul, ortaokul, Hı -hı. E, lise öğrencilerini. Erkekler ne yapıyordur? Kendi arasında itişiyordur, kakışıyordur. Kız öğrenciler de konuşuyordur genelde hani o sosyallik şeyi. E, daha böyle izole faaliyetlere e, düşkün oluyor. Mesela ne bileyim bir e, kırklı yaşında hani. 7-8 kadının bir araya gelip bilgisayar Biz oyun oynayacağını oyun, ben oyun çok, çok düşünmüyorum açıkçası. <gülüyor> hani uh -huh. o açıdan ama bizim baştan itibaren bu konuda dikkat etmemiz gerek. Yani çocuk nereye giriyor, nereye çıkıyor, kaç saat oynuyor? Hani bu, bu kontrol özellikle bu küçük yaş çok önemli. Uh -huh. Hani daha olaya tam hakim olmadı diyelim. İşte telefon alındı, telefonda ee, izleme programları var. Onu yüklediğinizde belli bir saatin üstünde belli sitelerin dışında Gireyim. giremiyor. Yani eğer telefon alıyorsanız eğer bilgisayarın başına oturtuyorsanız e, hani bizlerin de ebeveyn olarak bir mesai sarf etmemiz gerek. Yani e, bu böyle oldu tamam ama. E biz ne yaptık? Hı hı. Belki şey son olarak belki 5 dakika mı kaldı? Şunu da söylesek mi? Ne, ne düşünürsün hocam? Pardon mikrofona dokundum. Şimdi Melik Hanım Akif Bey'e e, neden hani nedenini sorsa yargılamadan, eleştirmeden neden telefonda bu kadar vakit geçirme ihtiyacı istiyor? Ne hissediyorsun? Ee, yani eşler tamam. de burada şu an ekran başında eşler bekliyor. Peki tamam ee, siz terapi odasında yapılanı söylediniz. iç motivasyon harekete hmm. geçirme ama o noktaya daha gelemedik evet. ki biz diyenler olacak. Burada eşlerin yapabileceği görev ne olur? Bir kere eşlerin yapacağı şey şu olmalı. Bence e, şimdi bunun alternatifi ne? Yani o oyunu oynamasa ne yapacak? Eğer o alternatif çok parlak değilse onu yapar. Hı hı. Hani ve burada bence e, hani neden oynuyorsun e, dan çok hani e, ya nedir bu? Önce bir anlamaya çalışmışım nasıl bir ne, ne oynuyorsun? Bir de bakayım ben de oynayayım falan filan gibi bir o dünyaya girmesi. Ondan sonra da hani bence e, onun e, davranışındaki istemediği şeylerden çok. Eşinle ilişki içinde neleri istiyor? Hani bence ona odaklansa daha iyi olur. Hani bunu oynama yerine ya ne istiyorsun? Gel bana işte şu konuda yardım eder misin? İşte şu konuda çok zorlanıyorum sen de gel. Hani ne istediğimizi ifade edelim yani eleştiri yerine. Çünkü o, o konu illa konuşulacaksa ki konuşulabilir. Ya bak akşam geldiğinde işte oturuyoruz televizyon seyrediyoruz. Sen o sırada bilgisayara baktığında ne bileyim telefonla yöneldiğinde ben kendimi yalnız hissediyorum, kötü hissediyorum. O zaman da acayip öfkeli oluyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Sen nasıl görüyorsun? Yani değil sen bağımlısın, sen ilgisizsin, değil, evet. sen şöylesin, evet. sen böylesin yine ben böyle evet. hissediyorum. Sen Bunlar olduğu zaman Şimdi, ben bunu yapıyorum. O sen şöylesin, böylesinin yapılıyorsa onun tek motivasyonu şu olabilir. Ya sen beni cezalandırıyorsun ben de seni cezalandırayım. Olabilir. Daha çok oynayacağım. Olabilir. Hani içimi soğutmak için. Ee, bu hani e, bir süre rahatlatabilir sağlar. ama o sorunu çözmez. Evet hani. çok önemli. Son soru alacağım. Vaktim çok hızlı gidiyor hocam. Sizle zaman öyle bir akıyor ki. Emine Hanım demiş ki günlük mobil oyunları oynamak bağımlılık mıdır? Yani günlük oynuyor her gün. Hı. Ve nasıl aşabilirim? Demiş kendisi için bu soruyu sormuş. Ee, Valla süresi önemli. Şimdi benim daha çok gördüğüm şey şu bazı iş kolları var. Mesela bir şey yapıyorsun sonra uzun beklemeler var. Diyelim işte esnaf. Şimdi bir dükkanınız var diyelim bir müşteri geldi. E sonra ne yapıyorsun O orada beklemeye devam ediyorsun. Şimdi beklerken vakti geçirmek için bir şeyler yapıyorlar. Hı hı. Oradaki işte bazı faaliyetler mesela. E, acayip derecede kişiyi meşgul eden bir şey yani boş zamanı varsa çünkü e, takımları takip ediyor tahminleri dinliyor Gününü programını alıyorum. dinliyor falan hani bu problem ama efendim ben e, günde işte yarım saat bir oyun oynuyorum ve bu benim işimi özel hayatımı hayatım. ilişkilerimi etkilemiyor oynamadığımda bir rahatsızlık hissetmiyorum istediğim zaman o e, efendim yarım saati Yapmadığım günlerde oluyor bu burada bir sorun yok bence evet. yani hepimiz bakıyoruz. Evet şimdi. hepimizde ufak ufak var o şey. Hocam demiş ki bağımlılığını kabul etmeyen kişiler nasıl davranırız yani kabul etmiyor ben bağımlı değilim diyor. Leyla Hanım'ın sorusu ee, örnek eşimiz şiddet içeren dizi bağımlısı hmm. ise diye sormuş. Hocam hızlı hızlı cevaplar almam lazım çok fazla yoğun. Yani, yani şöyle şeyleri... söyleyeyim hani sen bağımlısın demesinler hmm. öncelikle. Ne oluyor? Nasıl seyredilir? Yani önce bir anlama, dinleme, öğrenme safhası ondan sonra da kendilerinin bu konuyla ilgili yaşadığı olumsuzluk, duygu, düşünce ve bunun onların davranışına nasıl yansıdığı, ilişkiyi nasıl etkilediği bundan bahsedecekler. Eğer bu kişi bunu anlıyorsa anlar. Ha bundan anlamıyorsa öbüründen hiçbir şey anlamaz öbürü ilişkiyi sadece kopartır ya da size değer veriyorsa yalan söyler. Yani o ona iletişim. Reyhan Hanım demiş ki son soru olacak acele edeceğim. Eşim sigara bağımlısı nasıl bırakır? Ne yapmam lazım? Hı hı. İşte yine eşler. Tuba Hanım her hafta salı perşembe izliyorum. Hiç kaçırmadan demiş teşekkür ederiz. Benim adım e, Kübra Sorumu yanıtlarsanız memnun olurum demiş. Kullanıcı adını okudum ama Kübra evet. Hanım'ın sorusuyla bitirelim programı hocam. Valla işte orada bir önce bunu sorun olarak görecek. İkincisi de motivasyon oluşacak. Sorun olarak görmesin. E, sorgulatacağız biz değil mi hocam? Evet. Şimdi bir kısa hikaye anlatayım o zaman ondan tamam. bitirmiş olayım. Tamam. Çünkü e, bir sigara bağımlısı hanımefendi gelmişti bana yıllar önce e, çok çok oluyor. Şimdi bu ne demek? Sorun olarak görüyor demek ki güzel. Peki yöntem nedir sigara içiyorsanız? Bırakacaksınız sigarayı. Bu kadar. Nasıl bırakabilirim diyor ya. E, kesinlikle işte bırakamam falan. Ben ona şunu sordum. Yani bunun öncelikle yapılabilecek bir şey olduğunu görmesi için bazen insanlara sorduğum sorudur. Diyelim. Sizin hayatta, hayatına değer verdiğiniz bir insan var mı? Var işte kızım. Peki kızınız diyelim rehin alınsa ve denilse ki işte e, kesinlikle ağzına bir sigara bile sürmeyeceksin yoksa kızını öldürürüz. Bu durumda bırakır mısınız? Çoğu zaman hemen hemen Hepsi. bugüne kadar sorduğum her insan bırakırım dedi. O zaman da demek ki bu sizin yapamayacağınız bir şey değil. Şu anda yapmayı istemediğiniz bir şey. Bu kadıncağız dedi ki bana bırakamam dedi. O zaman da bırakamam. Bu soruya mı? Evet. Yani öldürseler de kızımı ben evet, bırakamam. bırakamam. Ee, dur tam programın sonunda. O, o zaman da ben ona dedim ki ha. o zaman hani bence hiç boşuna vakit kaybetmeyin. Ha. Kızınızın bile hayatından değerli olan bir şeyi ben sizden alamam. Devam edin. Çünkü nasıl ha, alacağım ki ben? cevabınız yani. Ee, şimdi... <gülüyor> Bence o birazcık özellikle dedi bunu. Muhtemelen o da bırakır. Sinir olmuştur ona. Çünkü onun oraya gelişinin maksadı aslında kendini rahatlatmak için. Yani sigarayı bırakamayacağının tasdik edilmesi için. Yani ben bunu ya ben bunu uzmana da, da gittim. Evet. Onun Olmadı. içindi. Niyet yoktu yine. Dolayısıyla en önemli olan niyettir diyeyim. O niyeti oluşturacak o kişi için önemli değerli şeyleri fark ederse bırakır başka da yolu yok diyeyim. Evet. Hocam Program bitti. Ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Sağ. Sağ Biliyorum daha söyleyecek çok şey vardı. Muhakkak. Ee, ama başka programlarda başka adım adımlarda inşallah konuşacağız. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür Çok sağ ediyorum kıymetli paylaşımlarınız için. Çok teşekkürler. İnşallah yararlı olmuştur. İnşallah Herkese olmuştur diye diliyor. umut ediyoruz. Farkındalık oluşturmak bile bizim için büyük bir başarı efendim. Ve bugün de bize aydan sürenin sonuna geldik. Bugün de bağımlılıklara dair hem tespitler tedavi yöntemleri, vaka analizleri yaptık, öyküler paylaştık efendim. Umarım faydalı olmuşuzdur diyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet Hoşçakalın. hoşça kalın